Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Dergi 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 9 Şubat 2022 tarihli yayınımız BUM. Flora İstanbul haritasını konuşacağız. Şehir dedektifi ekibinden. Sevgili dostumuz ve Açık Radyo programcısı Gizem Kıygı buluşuyoruz bu akşam. Gizem hoş geldin dergiye bir kere daha tabii ki. Hoş buldun İkizem. Çok teşekkürler. Kahve ziyareti oldu sana. <gülüyor> evet öyle oldu. Bu sefer e, soruların yöneltildiği kişi sen olacaksın. Ee, evet. Böyle bir pozisyon değiştirelim dedik. Yerden Yüksek programından çok iyi biliyorsunuz. Gizem Kıykı'yı kentin kent aşırı gündemine bakan programımız. Ama biz onu bu sefer şehir dedektifi şapkasıyla konuk ediyoruz. Nedir mesele? Hızlıca söyleyeyim. Doğa ve oyun hakkından mahrum kalan çocuklar için bir harita üretildi. Şehir dedektifleri tarafından Flora İstanbul ismini taşıyor. İstanbul'un su havzalarını, ormanlarını Korularını türleriyle birlikte e, yerleştirilen rotalar, biyoçeşitlilik sözlüğü, oyun önerileri ve çıkartmalarla bir araya getiren çok kıymetli bir e, çalışma bu. Gizem'le bunu konuşacağız. E, şöyle bir bağlamda verelim. İstanbul'un biyoçeşitliliğini araştırırken diğer canlılarla birlikte yaşamanın olanaklarını öğrenmeye de alan açan bir kıymetli projenin m, en başında olduğumuzu söylesek yeridir galiba değil mi Gizem? İlk baskı yapıldı haritada. E, kısaca anlatır mısın olup bitenleri şu günlerde? Kesinlikle. Ya çok böyle kısaca ben şehir dedektifinde bizim derdimizle ne yapıyoruz Lütfen. ondan birazcık bahsedeyim. Şehir dedektifi çocukların mekansal haklarına odaklanan bir sivil inisiyatif. Biz 7 kişiyiz. Ekibimizde mimarlar var, şehir plancıları var, çocuk gelişimcileri var. Ama mekan çalışmaları alanına ve sivil toplum örgütlerine, eğitim alanına Biraz kent hakkını çocuklarla birlikte, çocuk haklarını kent hakkıyla birlikte düşünecek çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ve mimandarımız çocuklar. Çeşitli katılım, çocuk katılımı projeleri gerçekleştiriyoruz. Plora İstanbul bizim ilk haritamız değil, daha önce farklı haritalar da. Yayınladık çocuklar için, Beyoğlu çocuklar için, Tarihi Yarımada Okuma Kültür Haritası gibi e, haritacılığın çocuklar için çok önemli bir araç olduğunu özellikle İstanbul'da hareketsiz kalan, doğadan, kentsel ilişkilerden uzak kalan çocuklar için ...çok önemli bir e, araç olduğunu hem bir oyun aracı olduğunu hem bir e, eğitim aracı olduğunu keşfettik ilk yayınımızla birlikte. <gülüyor> Ve Flora İstanbul'un doğuşu da aslında bize e, çocukların sağladığı e, katkıyla oldu. Öyle. Yani biz biraz daha mekan çalışmalarına tabii ki kendi disiplinimiz e, içerisinden e, biraz daha işte kent kültürü, yollar, sokaklar, sokakların yapılanması... ...belki yapılı çevreyle sınırlandırılabilecek bir bakış açımız varken... Çocuklarla birlikte sürekli kenti deneyimlemek, sürekli kenti e, düşünmek, e, atölyelerde yaptığımız paylaşımlarla e, çocukların kent içerisinde çok tüketime, tüketim alışkanlıklarına henüz girmeden e, kentteki canlılıkla ve canlılarla çok doğrudan bazen çelişkili yani e, her zaman çok pozitif değil. İşin içinde ekofobi de var, e, hayvan korkusu da var, başka şeyler de var. Bazen çelişkili bir ilişki olsa da evet. e, canlılarla ve canlılıkla çok doğrudan bir ilişki kurduklarını fark ettik. Ve Beyoğlu'nda e, çalışmalar yaparken çocuklarla yürüyüşler yapıyoruz biz. Hı hı. E, bizi ...kentin tarihi kültürel alanlarına böyle çok odaklanmış e, biçimde e, bir algımız varken... ...Beyoğlu'ndaki tarihi bir doğu çınarına götürdüler bizi. O benim için çok dönüştürücü bir andır e, mesleki yaşamımda. E, orada yani baktık ki e, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağaç envanterinden... ...yaklaşık 300 yaşında bir çınar ağacı. E, 3 yıldan beri çocukların oyunlarına eşlik ediyor... Biraz bu ilişki bizi Flora İstanbul projesine yöneltti. Daha fazla bunu nasıl derinleştirebiliriz? Yani İstanbul'da çocuklar e, suyun çatlağını aradığı gibi doğal alan arıyorlar. Canlı arıyorlar, canlılık arıyorlar aslında. Evet. Bunu biraz daha nasıl sunabiliriz? Nasıl e, bir metoda oturtabiliriz? Yani Bütün İstanbul kapsayacak şekilde bunu nasıl düşünebiliriz? Flora İstanbul'la başladık dediğim gibi. Hı hı. E, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteklediği projeyi. Hı hı. E, projenin e, harita bir kısmı, e, diğer kısımlarında çok değerli e, uzmanlarla konuyu de, derinleştirmeye çalıştık. Şimdi İstanbul'un flörası deyince İstanbul'un hafızasına gidiyor, iş e, işte veri bilgi üretimine gidiyor, yani Hı -hı. bitki bilime gidiyor, e, botanik bahçelere gidiyor, bostanlara gidiyor, yani yenilebilir bitkilere gidiyor. E, bir sürü aslında açılımı var e, konunun. Hı -hı. Bu temalarda e, söyleşi dizileri yaptık. Ee, bu söyleşiler de Şehir dedektifinin YouTube kanalında e, yayında ve orada da yani bütün konuklarımız bize İstanbul'un flörasını keşfedebileceğimiz beş duraklık rotalar önerdiler ve bu rotaları da haritalandırdık biz. Yani evet. basılı haritamızda yer almıyor ama sosyal medya hesaplarını takip ederlerse eğer dinleyiciler Şehir dedektifinin e, orada e, bu beş duraklık rotaları görecekler işte bazı mesela bir ginko ağacı rotası önerdi. Bazı Beşiktaş'ta bir ıhlamur e, rotası önerdi bazı konuklarımız. Bazı konuklarımız bir dut rotası önerdi. E, küçüklü büyüklü yani İstanbul'a farklı ölçeklerden baktığımızda birlikte yaşadığımız canlıları yani İstanbul'u yalnızca binalarla ve yollarla değil farklı türlerle de paylaştığımızı biraz e, konuşmak istedik. Söyleşilerin yanında söyleşiler yetişkinlere yönelikti. E, çocuklara da atölye çalışmaları e, düzenledik ve türleri konuştuk çocuklarla. Farklı türlere ev sahipliği yapabilecek bir İstanbul nasıl mümkün olabilir? Bunun tasarım önerilerini geliştirdik beraber. Ve gerçekten çok ilgi büyüktü. Yani bizim atölyelerimiz böyle 10 dakika içerisinde falan doldu her seferinde. 4 tane atölye yaptık. Hı hı. Çocuklarla birlikte geldiğimizde de onların bilgisine, yani türlerle olan ilişkileri, işte doku, dokunmak, koklamak gibi... E, ...duyularla ilişki kuruyorlar. Yani yetişkin bakışı çok göz merkezli bir bakış kente İlk de kendimi evet. e, çok terbiye ediyorum çocuklarla. Çocuklar nefesle ilişki kuruyorlar, kentle e, duyduklarıyla seslerle ilişki kuruyorlar. E, dokunarak ilişki kuruyorlar, tadarak ilişki kuruyorlar. Evet. Biz de haritaya bunu taşıdık. Yani haritada senin de açılışta dediğin gibi... Hem bütün İstanbul'u kapsayan bir e, rotalarlısı var. Bu rotaların içinde ormanlar var, korular var. Hı. Ama e, aynı zamanda çocukların e, sokaklarının önünde bir kaldırım çatlağının içinde de bir türü yapraklarını inceleyebilecekleri, işte koklayabilecekleri, yetişkinlerle birlikte yenilebilir bitkiler e, olan alanlara gittiklerinde o bitkileri tadarak... ...deneyimleyebilecekleri, koklayabilecekleri... ...bir oyun seti evet. sunuldunuz. Evet. Bu bizim için yani... ...haritanın biraz interaktif olmasını... ...sağlayan duyu oyunları bunlar. Şimdi ayrıntılarına geçeceğiz... ...haritanın. Ama bu arada... Bir anonsu başa çekmek istiyorum Gizem bu Flora İstanbul haritasının ilk baskısıyla birlikte hemen sana yazıp bir yayın yapmayı teklif etmemin motivasyonlarından birisi de başlıca motivasyonum da aslında Flora İstanbul haritasının mümkün olduğu kadar çok çocuğa eğilmasının büyük öneme sahip olması bir çağrıyla birlikte bu ilk baskı yapıldı onu duyabilir miyiz senden? Kesinlikle biz bu haritanın ilk baskısını Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle yaptığımız için çocuk hakları alanında çalışan özellikle Sivil toplum örgütlerine ve inisiyatiflere bir çağrı da yapıyoruz. İlk baskımız ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. Şehir dedektifinin sosyal medya hesaplarından şehir dedektifi diye arattıklarında dinleyicilerimiz çok kolay bir şekilde bulabilirler. Evet. Orada bulunan linklerde yer alan bir form var. Hı. Bu formdan bir doldurarak bize bir adet talep ederek, yani şu kadar harita talep ediyoruz, bu kadar harita talep ediyoruz diyerek bizden haritayı talep edebilirler. Ee, gerçekten oyunla erişemeyen, doğaya erişemeyen çocuklara, yani bu bir hak temelli bir çalışma. Bunu olabildiğince fazla çocuğa bizde de eriştirmek istiyoruz. Evet, 95.0 Açık Radyo'da Açık Diyargi programını dinliyorsunuz. Şehir dedektif inisiyatifinden Gizem kaygıyla Flora İstanbul haritası vesilesiyle buluştuk yayında. Şimdi haritaya dönelim istersen. Yani bir yetişkin olarak ilk başta ilişki kurmam kolay olmadı. Hatta sen uzattığında da tam böyle ne yapacağımı bilemedim. Ama baktıkça hakikaten katman katman olduğunu görüyorum. Çok Farklı seviyelerde bilgiler var. Bir çocuk kim nasıl kaybolur içinde onu hayal etmek mümkün bile değil. Nasıl bir genel yayılım var? Yani İstanbul dedik tamam ama çok büyük bir laf oluyor İstanbul deyince. Büyük bir işaretleyici oluyor. Şimdi telkos havzasından başlıyorsunuz. Sarıkavak Kalesi'ne kadar arada kent postanları az evvel söyledin. Şöyle bir resmi gözümüzün önüne getirecek şekilde tarifleyebilir misin haritayı lütfen? E, Valla bu haritayı çalışırken bizde zorlandık biraz ilk sen itiraf edeyim. E, şeyleri de anayım bu arada e, haritanın içeriğini derinleştirmeden. Haritanın e, muhteşem illüstrasyonlarını e, gözde Eyce çizdi. E, gerçekten bütün türleri e, yerlerine yerleştirmek ve haritayı e, doğru bir şekilde yansıtabilmek için çok büyük emek verdi. İllüstratörümüzün emeği burada çok önemli. E, grafik tasarımını Gökçe Genç ve Ermen Yılmaz e, üstlendi. O da biraz daha açıklayıcı. ...olmasını sağlayan çocukları erişebilecek iyi bir tasarım ortaya koymaya çalıştık. Hı hı. Ve haritanın içinde bulunan baskın türler, yani ormanları var haritanın içinde hı hı. ve korular var. Ve bu alanlardaki baskın türlere göre biz... Hmm. işaretlemeler yapmaya çalıştık ve e, bu baskın türlerin araştırmasında bizim ekibimizden sevgili Dilara Tüysüz, Karaman, İrem Duygu, Tiryaki, Merve Tokmak ve Müge Yaylacık yürüttüler. E, şimdi haritayı açtığımızda yani böyle bir katlamalı bir eğlenceli bir şey var. Evet. Böyle bir katman katman açılıyor haritamız. İlk önce e, oyun oynuyoruz. Yani oyun önerileri az önce bahsettiğim oyun önerileri yer alıyor. Ondan hmm. sonra bir Flora İstanbul Sözlüğü diye bir şey var şimdi biz her baryumdan bahsediyoruz işte yoldaş tür diye bir şey geçiyor metnenin içerisinde iklim kuşağı diye bir şey geçiyor. Yani bunlar ne demek? Biraz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Haritamız 5 yaş üzerindeki yani 5 yaşından itibaren bütün çocuklar kullanabiliyor aslında haritayı. O yüzden biraz daha böyle e, temel açıklamaların yer aldığı bir e, sayfamız var. Sonra haritaya ulaşıyoruz. Bütün bir A2 sayfa. Evet. E, ve bu haritada İstanbul'un e, neredeyse tümünü almaya çalıştık. Bu da bizim için zorlayıcı bir şeydi ölçek olarak. Evet. Ama yeşil bir bant var. Yani İstanbul'un kuzeyini tamamen gösterdiğimiz bir bant var ve bu çok e, açık bir şekilde görülüyor. <gülüyor> e, İstanbul'un ormanları yer alıyor. E, ormanlardan bazıları yuvarlaklar içerisinde işte kendi türlerine göre e, konumlanıyorlar. İşte mesela adaların işte kızılçam ormanları <gülüyor> e, bulunuyor. Ee, sonra e, bitki bilimi rotası var. Burada bitki bilimi işte Atatürk Zeytin Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Nezat Gökyik Botanik Bahçesi'nin bulunduğu e, bir e, rota ve burada da hani bitkilerin de hani, incelendiğini ve e, korunduğu önemli alanlar bunlar bizim için. Ve İstanbul'un koruları tabii ki çok e, yani belirleyici hem İstanbul'un kentsel yaşamı için hem hafızası için. Bir de e, Boğaz hattını böyle evet. kıyıya çektiğimiz bir e, korur rotamız var. E, bunun yanında bir takım nirengiler de var. İşte İnceiz mağaraları, Yarımburgaz mağaraları, Terkos Eski Su Basma Fabrikası, Sarıkavak Kalesi. Bunlar böyle bir, bir takım e, İstanbul'un e, ...geçmişine dair renkler, ...bir de su havzalarını gerçekten... ...göstermeyi çok önemsedik. Hı -hı. E, çünkü İstanbul'un suyla... ...yani biyoçeşitlilik flora dediğimizde... ...bir suyla ilişki ve İstanbul aslında... hani ...su, iklim kuşaklarının... hani ...birlikte kesiştiği ve... Bu, ...burada bir canlılığın türediği... ...bir alan. E, çok bu... ...görünür değil yani İstanbul'un... ...imgesinde e, çok yapı... ...temelli bir e, imgesi var... ...İstanbul'un. Biraz daha bu... E, ...suya dikkat çekmek için... E, Su rotası da böylelikle, havza rotası da oluşturmuş olduk. Hı hı. E, bu şekilde haritanın e, içeriği. Tabii ki bostanlar var. Yani bostanları da... E gitmelerini çocukların şey yapıyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz diyeyim. Hı hı. Ve bu olanların dediğim gibi belirlediğimiz bazı yerler, haritanın içerisinde özellikle işte çok hani daha erişilebilir olan ormanlık alanlar diyeyim. Ağaç türleriyle desteklenerek, yani oradaki baskın ağaç türleriyle desteklenerek hı hı. yerleştirilmeye çalışıldı. Ya yani şey İstanbul'da Şimdi flora İstanbul deyince tabii ki yani çalılar ya bütün bir bitki örtüsü yani İstanbul'un florası ya binlerce çeşit var tabii ki hani evet. binlerce gerçekten çeşit var ve bu çeşitliliğin hani bir ucundan tutabiliyorsak eğer hani biz de biraz böyle mutlu olduk araştırırken neyi göstereceğiz acaba şimdi bu kadar zenginlik içinde diye biraz kaybolduğumuz anlar oldu. Tabii. Ama bir başlangıç olarak baskın türlerin iyi bir iyi bir başlangıç hı hı. noktası olabileceğini düşündüğümüz için biraz böyle oradan hareket etmeye çalıştık. Çocuklar da gerçekten yaprakları incelemeyi, yani yapraklardan ağaçları tanımayı özellikle hı hı. çok seviyorlar. Ve oradan yani ağacın toprakla, ağacın diğer çalılarla, ağacın kuşlarla, oradaki işte üzerindeki karıncalarla kurduğu ilişki ve çok ilgileniyorlar. Yani oradan ağaç dediğimiz tek bir birey olarak değil de bir topluluğun parçası olarak görmeye e, çok alışıklar kendi e, oyun kurma deneyimlerinden biraz e, o bize e, e, mihmandar oldu diyebilirim. Peki şöyle bir soru sorayım. E, bu haritayı diyelim bizi dinleyenlerimiz e, şu anda açık radyo dinleyicileri elinde harita e, olanlara ilk. Ne yapmaları gerektiğini e, tarif edelim mi? Mesela ne önerirsin? E, herhangi bir e, burada işaretlenen Havzaya su havzasına ya da bir bostana gidip e, haritayı nasıl kullanacaklar mesela çok biraz tarifleyelim ve somutlayalım istiyorum yoksa aslında haritayı elimize aldığımızda bence çok iyi bir diyaloga giriyor zaten kullanıcısıyla ama olsun e, ilk karşılaşanlar için böyle bir rehber mahiyetinde e, ne yapmaları gerektiğini biraz yönerge verebilir misin? Tabii yani şöyle aslında bir haritanın arkasında bulunan açıklamada bir iklim kuşağı denen bir şeyden bahsediyoruz. Biraz mesela iklim kuşağı nedir? İstanbul'da üç iklim kuşağı var diyoruz. <gülüyor> ee, bu iklim kuşaklarının kesişiminde birçok işte e, türler oluşuyor diyoruz. Biraz mesela iklim kuşakları üzerine çocuklarla tartışarak yani e, çocukların çok gerçekten e, bunlara böyle ilgisinin, ve değişik cevapların da olduğu anlar oluyor. Oralardan biraz böyle e, başlayarak Haritayı oradan e, okumak e, <gülüyor> anlamlı olabilir. <gülüyor> Tabii ki burada bulunan bütün İstanbul olduğu için buradaki rotayı tek bir günde yapmak e, mümkün <gülüyor> değil. E, buradaki bir noktayı e, bir günde e, gezebilirseniz şanslısınız. Kesinlikle. E, yani. Ama yani ben e, korularla ilişki kurulmasını özellikle şeyden yani bir korularda şöyle bir şey var. E, korular hem Boğaz'la ilişki kuruyor... <gülüyor> hem yapılı çevreyle ilişki kuruyor yani orada bir kırılma var aslında bildiğimiz kentsel evet. imgeden bir kırılma var korulardan başlayarak ve boğaz hattından başlayarak yani o suyla ilişkiyi görerek hı hı. daha sonra orman rotalarını tek tek yapmalarını ve her gün işte bir ormana hani vakit buldukça bir ormana gitmelerini çok öneririm. Bitki bilimi rotası da çok önemli. Zeytinburnu tıbbi bitkiler bahçesi mesela çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor. Eğitim programları düzenliyor. Hı hı. Buralara katılmak çok önemli. Nezat Göyük Botanik Bahçesi e, çok önemli çalışmalar yapıyor. Bizim e, söyleşilerimizde de Nezat Göyük Botanik Bahçesinden bir eğitim programları direktörü konuğumuz oldu hı hı. ve çocuklarla yapılan çalışmaları anlattı. Orada bahçıvanlık atölyeleri, işte e, başka türlü bitki tanıma, e, günlük atölyeler, devamlı atölyeler. evet orada devam eden bir eğitim programı programı var. Bu eğitim programlarına katılabilir çocuklar. Hı hı. E, hı hı. ve buradaki e, bostanlar, e, yani ben e, yedi kule bostanlarını kesinlikle e, çocukların ziyaret etmesi ve hani marul bayramı oluyor evet. e, İstanbul'da belirli tariflerde. Marul bayramını mesela İstanbul'da kentlerinde yetişen bir gıdayı tatmalarını ve tattıkları gıdayı anlatmalarını e, çok öneririm. E, bunlar ilk söyleyebileceğim şeyler herhalde. Bence çok iyi bir yönerge verdin bana da ilham verdi açıkçası Boğaz'ı takip edip oradan ormanlara geçmek arada işte bitki bilim rotasını belki takip edip e, Bostanlara ayrıca bir e, şey yapmak gün ayırmak hakikaten bu hemen her gün yapılamaz belki ama e, bir sömestri olduğu gibi doldurabilir tabii ki güzel havalarda bunun yapılması belki yedir daha güvenlidir bilmiyorum e, onu da biraz uzmanlara bırakmak lazım tabii e, Şimdi ben çok teşekkür ediyorum sana Flore İstanbul e, haritasının ilk baskısı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu söyleşte ve sosyal medya hesaplarından e, şehir dedektifinin bütün e, dinleyicilerimiz bir biçimde irtibatlanabilirler haritayla. Gizemin de az söylediği gibi e, talep edebiliyorsunuz haritayı ilk baskısı ücretsiz e, çok çok önemli niye önemli sen? Elinin söylediklerinden hareket edeceğim. İstanbul'a ilişkin imginin dışarıda bıraktığı katmanlar ortaya çıkarıyor Flora İstanbul haritası kente ilişkin. Ben de doğma büyüme bir İstanbullu olarak bu haritaya baktığım zaman böyle şey hissettim kendime. Yani biraz kendi şehrimle garip bir gurur da duyduğumu itiraf ediyorum. Buranın tarihiyle, doğal tarihiyle, yapılarıyla o kadar büyük bir katman ki yani... ...kaçtığımız, kaçmayı daha doğrusu çoğunlukla dile getirdiğimiz şehrin aslında çok büyük bir kısmını, çok büyük bir varlığını e, bilmiyoruz. Bu e, da aslında yeni bir tür... E, Bilginin de e, ortaya çıkma biçimi olarak e, okumak istiyorum ben. Bu Flora İstanbul haritasını e, şehre başka türlü yaklaşmanın bir tür yöntemini e, soruyor. Şimdi benim şey sorum şu, magazin sorum şu olacak. Bence hı hı. E, genel olarak bir konuşmuş olduk e, kapsamını, haritanın. E, biraz spekülatif bir soru e, ama az evvelki yorumma cevaben söyleyeceklerini merak ediyorum. Şimdi bütün dünya sanal alemleri, işte Metaverse'de e, Ars'a, almayı vesaire halaretle tartışırken siz baya e, ters yöne musunuz gibi geliyor ne e, nasıl konumluyorsun <gülüyor> kendini burada az evvel söylediklerim <gülüyor> üzerine ne diyebilirsin? Yani benim çalışma alanım iki taraftı ilk sen bir tarafta işte dijital ortamlara şu anda hani çok angacı olmuş durumdayız çocuklar e, dijital ortamlar çünkü eğitim ortamlarına dönüştü bir yandan da öyle bir şey var evet. e, ve mekansal farkındalıkla çalışıyoruz e, bir yanıyla. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, hareket, hareketlilik e, gelişmek için, gelişim için, yani bütün bu gelişimde çocuklukla sınırlı tutmayalım. E, bütün yetişkinlerin gelişimi için de çok önemli kentsel hareketlilik. E, ve bu ihtiyaç dijitalleşme bizi e, işte masalarımıza daha fazla... E, yapıştırdıkça, sandalyelerimize daha fazla yapıştırdıkça yürümenin öneminin daha fazla e, artması e, gerektiğini düşünüyoruz. Biz ve bu yüzden bir e, eğitim metodu olarak yürümeyi aslında savunuyoruz. Bunun savunuculuğunu üstleniyoruz. Çünkü biz çocuklara bir şey öğretme gayretinde olan bir inisiyatif değiliz. Biz çocuklarla bir deneyim paylaşıyoruz. Onlar bizden bir şeyler öğreniyorlar ama biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Zaten bütün projelerin çıkış noktası hani çocuklar ne diyor Çocukların neye ihtiyacı var ve neyle ilişkileniyorlar? O zaman biz bu ilişkiyi nasıl daha dönüştürebiliriz, bunu nasıl daha derinleştirebiliriz üzerine oluyor. Buna ihtiyaçları olduğunu gözlemliyoruz yaptığımız atölye çalışmalarında. Bir, yani sen de bahsettin ya harita çok politikte bir araç, bir mani manifesto bizim için. Evet. Yani bilmediğimiz şeyi koruyamayız ya, bilmediğimiz evet. şeyi Sahiplenemeyiz, aidiyet kuramayız onunla. Biraz böyle o aitliği güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bu zamanda. E, ve biz evet, hani dünya bir anlamda dijital ilişkilenme ile, yani benim benim jenerasyonumun belki idrak edemediği şeyleri çocuklar idrak ediyorlar ve o onun içerisinde yaşıyorlar. <gülüyor> e, ama birbirimizle ilişkilenme ihtiyacımız, mekanla ilişkilenme ihtiyacımız. Çünkü mekanla ilişkilenme ihtiyacımız dijital araçlardaki gibi göz merkezli değil sadece. Yani bedenimizin bir mekanın büyüklüğüyle, küçüklüğüyle Kurduğu uzamsal bir ilişki var, iklimle kurduğumuz bir ilişki var, bedenimizin iklimle kurduğu bir ilişki var. Seslerle kurduğumuz ilişki var, kokularla kurduğumuz ilişki var. Atölye çalışmalarında mesela çocuklar bize çok nefesten bahsediyorlar biliyor musun? Yani biz kent hakkı tartışmaya gidiyoruz çocuklarla. İlk böyle sorun alanı olarak tariflediğimiz şeyleri birlikte konuşmaya başladığımız zaman nefeslerinden bahsediyorlar. Nefes kalitesi, havanın nasıl koktuğu. Böyle açık bir nefes alamama durumundan bahsediyorlar. İlk açtıkları konu bu oluyor. Demek ki daha fazla ekolojiyle, daha fazla kentin görünmeyen katmanlarıyla birlikte yaşamı canlılarla çeşitlendirecek bir bakış açısına hep birlikte ihtiyacımız var. Ve bizden daha iyi görüyorlar bence çocuklar. Ben hep böyle hissediyorum. Yani ihtiyacı daha fazla tadımlayabildiklerini hissediyorum bu anlamda. Evet tersini gidiyoruz ama Çok iyi çocukların bize evet ya yani bizi yönlendirdikleri yol da bu şekilde ya bize öğretmenler soruyor mesela hani genellikle yetişkinler soruyorlar bu haritanın işte dijitali var mı hani biz dijital üzerinden gezdirelim çocuklara diye mesela eğitimciler ya da yetişkinler soruyorlar hiçbir çocuktan bana şu zamana kadar bu haritanın dijitali var mı diye bir soru gelmedi ilk nereye gitmeliyiz diye bir soru geldi. Ya da işte hani burasını görmüştüm ben. işte şöyle şöyle bir yerdi vesaire diye de ona heyecanlanıp anlattığı tepkiler geldi. Evet. evet. Böyle biraz tersine ama galiba bu da dengeleyici bir yol. Kesinlikle. Zaten şeytanın avukatlığını yaptığım için tersine dedim. Bence her şey bir arada. Zaten yeni bilgi de böyle ortaya çıkacak. Çok belli ki. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum ayrıca vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet açık radyoda açık gidi şehir dedektif ekibinden gizem kıgıyla bir aradaydık bu akşam. İstanbul'un biyo çeşitliğini araştırırken diğer canlarla birlikte yaşamın olanaklarını öğrenmeye de alan açan Flora İstanbul haritasının ilk baskısı çıktı. Herkese hararetle tavsiye olunur.